Bismillahirrahmanirrahim rahman ve rahim. Rahman ve olan Allah'ın bismillah. Kitab-ı Şurut, şartlar kitabı. İslam 1. İslam dinine girmekte hükümlerde, alışveriş muamelelerinde caiz olan şartlar babı. İbn Şap şöyle demiştir. Bana onla ve İbn Zubeyr haber verdi. O Mevlan İbn Hakem ve Misver İbn Mahrem radıyallahu bahrem e radıyallahu işitmiştir. Bu iki sahabe Resulullah'ın diğer sahabelerinden naklen haber veriyorlardı. Bunlardan her biri şöyle demiştir. <gülüyor> Suheyl İbn Amr Hudeybiye barışkını barış metnini yazmaya girişince Suheyl İbn Amr'ın peygambere şart kıldığı şeyler içerisinde şu da vardı. Bizden sana bir adam gelirse o senin dinine dahil olsa onu muhakkak bize gelir verirsin ve bizimle onun arasını boşaltırsın dedi. Müslümanlar bu şartı beğenmeyip çirkin gördüler ve bu şarttan dolayı öfkelendiler. Kureyş elçisi Suheyl ise bu şartta diretti. Onun bunda dayatması üzerine Peygamber de barış yanısını bu şart üzerine yaptırdı. Peygamber o gün Mekke'den kaçıp gelmiş olan Ebu Cendel'i de bu şart uyarınca Suheyl'in ısrarlı isteğiyle babası Suheyl İbni Amr'a geri verdi. Bu barış anlaşması müddeti içinde Müslüman olarak gelmiş olsa da Mekkelilerden peygambere gelen her erkeği peygamber muhakkak geri verdi. Ve sonra mümin kadınlar da muhacirler olarak geldiler. Ve <gülüyor> Kukbe İbn Ebi Mugayit'in kızı Unlu Kursun da çağına erişmiş olduğu halde o gün Resulullah'ın yanına çıkıp gelenlerdendi. Müteakiben ailesi gelerek peygamberden Unlu Kursun'u kendilerine geri vermesini istediler. Fakat peygamber Unlu Kursun'u ailesine vermemiştir. Çünkü Kendisine gelen bu kadınlar hakkında Allah şu ayeti indirmiştir. Ey iman edenler! Kendi ifadelerince mümin kadınlar muhacirler olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir ya fakat siz de mümin kadınlar olduklarını bilgi edinirseniz onları kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara halal değildir. Onlar da bunlara halal olmazlar. Kafir zevklerinin bu kadınlara sarf ettikleri mehri onlara geri verin. Sizin onları nikahla almanızla, almanızda mehirlerini verdiğiniz takdirde üzerinize bir günah yoktur. Kafir zevklerinizi nikahınızın altında tutmayın. Kafirler de bu kadınlara harcadıkları mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aramızda o hükmeder, Allah hakkıyla bilen tam hüküm ve hikmet sahibidir. Zümtehine suresi 10. ayet. Kurbe dedi ki, Bana Ayşe, Resulullah'ın gelen kadınlar kadınları şu ayetler ile imtihan edip cemer olduğunu haber verdi. Ey iman edinler, Dilmen kadınlar muhacirler olarak size geldikleri zaman onları imtihan edin çünkü Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir. Kalbine kadar bunun tayına 10 12. ayetler. O dedi ki <gülüyor> Ayşe şöyle dedi. İşte kadınlardan her kim bu ayetteki şartı ikrar ve itiraf etti ise Resulullah o kadına konuşmakta olduğu bir kelam olarak ben Seninle beyat ettim buyurdu. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın eli bu beyatlaşma töreninde asla hiçbir kadının eline dokunmadı. Rasulullah kadınlara ancak sözü ile beyat etti. Ziyad İbni kaş şöyle demiştir. Ben Celil radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle diyordu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olmak üzere beyat ettim. O bana şart kıldığı şeyler arasında her Müslümana iyilik isteyici olmayı da şart kıldı. Ben de bu şart üzere beyan ettim. Beyat ettim. Bana Kays İbni Ebi Hazım, Cennet İbni Abdullah radıyallahu anh tahsis etti. O, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı devamlı kılmak, zekatı vermek, her Müslümana savimiyet ve iyilik isteyici olarak beyat ettim demiştir. İkinci cevap. Bir şahıs erkek çiçek asılmış olduğu halde hurma ağacı satın aldığı zaman. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim erkek çiçeği asıldıktan sonra meyveli hurma ağacını satarsa üstündeki mahsulü satıcıya aittir. Eğer ki mahsulün satışa dahil olduğu Müşteri tarafından şart kılınmış olsun. 3. Alım-satım işlerindeki şartlar bağlı. Ayşe radiyallahu anh Urvi'ye şöyle haber vermiştir. Belir ve hürriyetini satın alma bedeli hakkında yardım istemek için Ayşe'ye geldi. Kendisi o güne kadar bu beldeden hiçbir şey ödememişti. Ayşe belirleye sen efendilerine git görüş, veren bana ait olmak üzere senin namına hürriyet satın alma bedeli bedelini bir defada ödememi arzu ederlerse vereyim dedi. Bu teklifi belirleyen sahiplerine bildirdi. Belirler sahiplerine bildirdi. Fakat onlar bunu kabul etmediler. Ayşe, hürriyet satın alma bedelini senin hesabına karşı olarak vermek isterse ''Velan bize ait olmak üzere versin'' dediler. de ''Ben bu meseleyi Resulullah'a arz ettim. Resulullah, Resulullah Ayşe'ye sen Berile'yi satın al. Sonra hürriyetine kavuştur. ''Velada muhakkak ki surette hürriyet verene aittir'' buyurdu. Dördüncü bak. Satıcı bedelli bir yere kadar binek hayvanın sırtını kullanmayı şart kıldığında bu satış caizdir. Bize Zekeriya tatlı dedi şöyle dedi. Ben Amr eşhabeden işittim. Şöyle diyordu. Bana Cabir radıyallahu an şöyle tarif etmiştir. Cabir kendisine ait bir deve üzerinde yolculuk ediyordu. Deveci yorulmuştu. Peygamber yanına uğrayıp deveyi vurmuş. Deveye vurmuş. Cabir de Cabire de dua etmiş. Bu üzerine o yorgun ve benzerinin hiç yürümediği hızlı bir yürüyüşte yürümüş. Sonra peygamber bu deveyi bana kırk hemlik bir ukiye karşılığında sat buyurdu. Ben hayır satmam dedim. Peygamber ikinci defa bu deveyi bana ukiye mukabilinde sat buyurdu. Bu sefer ben deveyi ona sattım fakat beni ailenin yanına kadar sırtında taşımasını isnat edip bunu şart kıldım. Medine'ye geldiğimizde deveyi peygamber'e getirdim. Peygamber Bilal eviyle bana devemin bedelini verdi. Sonra dönüp giderken peygamber arkamdan haberci gönderip beni çağırdı. Yanına geldiğimde ben senin deveni alıcı değilim. Ben bu Sen bu deveni al o senin malındır buyurdu. Şube Nuhure'den, o da Anıdan, o da Cabir'den rivayetinde. Cabir'in Resulullah'ın Medine'ye kadar... Demenin sırtında omurga kemikleri üzerinde taşıdı dediği söylenmiştir. İshak İbni Rahüye'de Celil İbni Abdülhamid'den o da Nugre'den yaptığı rivayette, Cabir'in ben deveyi peygambere Medine'ye ulaşmama kadar devenin sırt omurga kemiklerinin bana ait olması şartıyla sattım dediğini söylemiştir. Ata İbni Ebi Rebah ile Cabir'den rivayet edilen başka başkalarında peygamberin Medine'ye kadar devenin sırtı senindir buyurduğunu söylemiştir. Muhammed İbn-i Munkedir Cabir'den yaptığı rivayetinde Cabir Medine'ye kadar devenin sırtını kullanmayı şart kıldı demiştir. Zeyd i̇bn Eslem Cabir'den yaptığı rivayetinde Resulullah'ın Cabir'e Medine'ye dönünceye kadar devenin sırtı sana aittir buyurduğunu söylemiştir. Ebu Zübeyr'de Cabir'den rivayetinde Resulullah'ın Cabir'e Medine'ye kadar devenin sırtını sana yük yükletme ve binmen için ariyet verdik buyurduğunu nakletmiştir. El-Ameş'te Salim İbni Ebi Cadden o da Cabir'den senediyle rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde ailene ulaş buyurdu demiştir. Ebu Abdullah el-Buhari satış sırasındaki akitle ve şart kılınlığını gösteren hadislerin tarihleri daha çok benim nazarımda bunlar satış sırasında şart kılınlığına darabet etmeyen rivayetlerden çıkış önünden daha sahihtirler dedi. Ve Ubeydullah ile Muhammed İbni İshak ve Rehbi İbni, Rehb İbni Kaysan'dan, o da Cabir radıyallahu anh'tan yaptıkları Rivayetinde, peygamber Cabir'den deveyi bir ukiye mukabilinde satın aldı demişlerdir Zeyd Eslem Cabir'den yaptığı rivayetinde Rehb İbni Kaysana mutabihat etmiştir İbni Cüreyf Ata İbni Rebahtan diğerlerinden onlar da Cabir'den olmak üzere yaptığı rivayetti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben deveyi Cabir'den 4 dinar mukabilinde aldım buyurdu demişlerdir. Bu dört dinar bir dinarın on dirheme mukabil olması hesabı üzere bir okuya olur. Nurey İbn-i Miksem Eşşab'den o da Cabir'den olmak üzere yaptığı rivayetini devenin bedelini beyan etmedi ve keza İbn-i Munkedir ile Ebu Zübeyir'de Cabir'den yaptıkları rivayetlerinde bu bedeli beyan etmemişlerdir. Belame Salim İbni Ebu Caht'dan, o da Cabir'den, o da bir ukiye altın demiştir. Ebu İshak Salim'den, o da Cabir'den iki yüz dirhem demiştir. Davud İbni Kays, Ubeydullah İbni Mülksem'den, o da Cabir'den Peygamber o deveyi Tebuk yoluna satın aldı ve Cabir'in dört ukiye mukabilinde dediğini sanıyorum demiştir. Ebu Nadre de Cabir'den Peygamber deveyi 20 dinar mukabilinde satın aldı diye söylemiştir. Eşşabir'in bir ukiye mukabilinde sözü rivayetler içinde daha çoktur. Şart kılma hükmü ve benim nazarımda çıkış kaynağı bakımından daha sahihtir. Bunu Ebu Abdullah el-Bukhari söyledi. Beşinci bab, her çeşit akit muamelelerindeki şartların hükümlerini beğen babı. Ebu Hureyre radiyallahu şöyle demiştir. Ensar muhacirler Medine'ye gelince peygambere hurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında taksim ettidiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır öyle olmaz buyurdu. Bakın sulama külfetini sizler üzerinize alırsınız. Biz de sizlere mahsula ortak yaparız dediler. Bu suretle enser ve muhaziler peygamberin bu husustaki emrini işitlikle itaat ettik dediler ve bu şart üzere uyuştular. Abdullah İbni Ömer Radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber arazisinin orada çalışmaları ve ikincilik yapmaları ve araziden çıkacak masumun yarısı onların olması şartıyla Hayber yahudilerine verdi demiştir. Altıncı bak. Nikah düğümü bağlama sırasında tayin edilen mehir hakkındaki şartların hükmünü beğen baba Ve Ömer i̇bn Hattab, şüphesiz, şüphesiz ki hakların kesilme yerleri şartların yanındadır ve senin için şart kıldığın şey vardır demiştir. El Misfer'de şöyle demiştir, ben Peygamber sallallahu aleyhi işittim. Kendisi bir damadının yani Zeynep'in kocası Ebu As'ı zikretti ve onu damatlığın yürüyüşü, damatlığını yürütüşü hususunda övdü ve güzel şeyler söyledi ve bana, o bana söz söyledi ben doğrusu, ve bana doğru söz konuştu, bana vaat etti ve vaadini yerine getirdi buyurdu. Ukta i̇bn Amr radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirmeniz gereken şartların en haklısı kendisi ile fersleri halal kılmak istediğiniz feşleri halal kılmak istediğiniz şarttır buyurdu. Yedi. 7. 7. ikincilik adlindeki şartlar bağlı. Ben Rafi i̇bn Hadis'ten işittim. O şöyle diyordu. Bir tarlama arazi yönünden Ensar'ın en çok mallısıydık. Biz tarlama arazi yönünden Ensar'ın en çok mallısıydık. Biz arazileri kısımlara ayırıp kiraya verirdik. Bazen bu arazi parçası mahsulü çıkarırdı da şu arazi parçası mahsulü çıkarmazdı. Bazen ortağın bazen de sahibinin zararı olurdu. İşte bunun için bizler bu nevi ekicilik anlaşmasında yolunduk Fakat gümüş parayla kiraya vermekten nehyolunmadık. Sekizinci bab, nikah arttığında caiz olmayan şartlar bağlı. Ebu Hureyri şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şehirli köylünün malını onun adına satmasın. Başkalarını kandırmak için yalandan fiyat kızıştırması yapmayınız. Hiçbir kimse din ve toprak kardeşinin alışverişi üzerine artırma yapmasın. Ve yine hiçbir kimse kardeşinin istemekte olduğu kadını istemeye kalkmasın. Hiçbir kadın da kendi din ve toprak kardeşi olan diğer bir kadının çanağının altını üstüne getirmek için onu boşaltmayı istemesin buyurdu. 9. bat dini cezalarda halal olmayacak şartlar bağlı. Ebu Hureyre ile Zeyd İbn-i Harid anh her ikisi de şöyle demişlerdir. Bedevi Araplardan bir adam ile birlikte Resulullah'a geldi. Geldi de Ya Resulullah sana Allah'ın adıyla yemin eder ve benim için yalnız Allah'ın kitabıyla hükmetmeni dilerim dedi. Öbür hasm ise daha anlayışlı ve edepliydi. O da, evet ya Resulullah aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet ve söz söylemekte bana izin ver dedi. Resulullah söyle buyurdu. Bu ikinci adam söze başladı. Benim oğlum bu de, bu bedevinin yanında ücretli bir işçiydi. Bu adamın kalışıyla zina etmiş. Ben oğlum üzerine taşlama cezası lazım geldiğini haber bana oğlum üzerine Taşlama cezası lazım geldiği haberi verildi. Ben bu adama yüz koyun ve bir de cariye fidye verip oğlumu bu cezadan kurtardım. Sonra ben bunu ilim sahibi olanlara sordum. Onlar da bana henüz bekar olan oğluma ancak yüz değnek vurma ile bir sene gurbete gönderme cezası düştüğünü bunun karısına da taşlama cezası lazım geldiğini haber verdiler sen nasıl hükmedersin dedi. Bunun üzerine Resulullah, nefsin önünde olan Allah'a yönelik ederim ki ben aranızda elbette Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Çareyle koyunlar sana geri verilir. Oğluna yüz değnek vurulup bir sene sürgün edilir buyurdu. Sonra sahabilerden o ise de gel Neyse kuşluk vaktinde bu adamın karısına git. Eğer suçunu itiraf ederse ona taşlama cezası uygula buyurdu. Ravi Unayis kadına gitti Kadın da suçunu itiraf etti Resulullah Kadının taşlanmasını emretti Kadın taşlandı dedi 10 Kendisinin hürriyete kavuşturulması için Satın alınmaya razı olduğu zaman hürriyetini satın alma yanlışmasına bağlanmış olan Kölenin şartlarından Caiz olacak şeyler babı. Eymen şöyle demiştir ben Ayşe Radiyallahu anh'ın yanına gittim. O şöyle dedi. Belire hürriyeti satın alma yanlışmasına bağlanmış köle bir kadın halindeyken benim yanıma girdi de ey müminlerin anası, sen beni sahiplerimden satın al da beni hürriyetine kavuştur. Çünkü sahiplerim beni satıyorlar dedi. Ayşe dedi ki ben ona evet ben seni satın alırım sana hürriyet veririm dedim ve sahiplerin mirasa sebep olan vela hakkımın kendilerine ait olması şartını koyuyor ve bu şart kabul olmadıkça beni satmıyorlar dedim. Ayşe dedi ki ben Belire'ye benim için senin hakkında hiçbir ihtiyaç yoktur dedim. Bu konuşmamız peygamber işitti ve yahut bu konuşmamız peygambere ulaştı da o Belire'nin işi nedir diye buyurdu. Ben kendisine Belire'nin durumunu anlattım. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana sen Belire'yi satın al da onu hürriyetine kavuştur. Onlar istedikleri şartı koysunlar buyurdu. Ayşe dedi ki bu emir üzerine ben Belire'yi satın aldım ve ona hürriyetini verdim. Saitleri de onun velasının kendilerine ait olmasını şart kıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vela hürriyet verine aittir. Derlerse 100 tane şart koysunlar buyurdu. 11. Bak Boşanma hususundaki şartlar bağlı. Said Nur Musayid, El -Hasan El -Basri, İbn-i El-Hasan El-Basri Ata ipni Ebi Rebahtan şöyle demişlerdir. Eğer boşanma sözünü şarttan ver söylerse yahut şarttan geri bırakırsa hükümde fark olmaz. O kimse kendi şartına daha haklıdır. Bizi Muhammed İbni Arara tahdis edip şöyle dedi. Bize Şube Adi İbni Sabit'ten, o da Ebu Hadın'dan, o da Ebu Hureyri'den tahdis etti. Ebu Hureyri şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beldeye mal getiren suarileri karşılamaktan, şehirde oturan muhacirleri Bedevi adına Bedevilerin malını satın almaktan kadın nikah sırasında beşer kardeşi diğer bir kadını boşamayı şart kılmasından, kişinin beşer kardeşi olan diğer birisinin pazarlık etmesi yine pazarlığa gelişmesinden nehyetti. Ve yine Resulullah, başkalarını aldatmak için yalandan pazarlık sırasında fiyat arttırmaktan, keza alıcıları aldatmak için hayvanı sağmadan sütünü memede biriktirmekten de nehyetti. Bu hadisi şube, Yolundan Peygamber'e yükseltmeyi açıkça söylemekte Muaz İbn Muad ile Abdus Samet, Muhammed İbni Araraya mutabakat etmişlerdir. Kunderi ile Abdurrahman ne yolundu demişlerdir. Adem İbni İyat ise biz ne yolunduk demiştir. Enladır ile Haccac bunu Mindal ise nehiyetti diye söylemişlerdir. 12. ikinci Şahit ve yazıya da geçirmeden insanlara sadece söz ile yapılan şartlar babı. İbn-i şöyle demiştir. Bana Yala i̇bn Müslim ile Amr İbn-i Diner, Said İbn-i Cübeyir'den haber verdi. Bu iki aydın her biri arkadaşların rivayeti üzerine artırma yapmaktadırlar. Bu iki rabiden başkaları şöyle haber verdi. İbn-i Cüreyf şöyle demiştir. Ben bu ikinin başkasından işittim. O da Said i̇bn Cüreş'ten Cüreyf'den ediyordu. Said İbn-i Cüreyf şöyle demiştir. Bizler muhakkak ki Abbas'ın yanında bulunduk. O şöyle dedi. Bana ubey İbn-i Ka'ab edip şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olan Musa İmran oğlu Musa'dır. Kelimullah'tır. Başka bir Musa değildir buyurdu. Musa ile Hızır kıssası hakkındaki hadis zikretti. Bu hadiste Hızır Musa'ya sen beraberinde asla sabredemezsin demedin mi? Dedi. Gerçekten bu birinci soru Musa tarafından unutma eseri olmuştu. Orta soru ise söz ile şart olmuştu. Üçüncü soru ise kasten olmuştu. Birinciyi şu işaret etti. Unuttuğum şeyden dolayı beni muahaza etme. Şu arkadaşlığımızda bana güçlük çıkarma dedi. Sözlü bir şart ortaya, soruya şöyle işaret etti. Yine gittiler. Nihayet bir oradan çocuğuna rast geldikleri zaman <gülüyor> o hemen bunu öldürdü. Musa eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle arkadaşlık etme dedi. Üçüncü soruya da şöyle işaret etti. Yine gittiler derken yıkılmak isteyen bir duvar buldular. O bunu derhal doğrultu verdi. İbni Abbas gemiye gelince o denizde iş yapan yoksullardı. Onun için ben onu kusuru yapmak istedim ki arkalarında her sağlam gemiyi zorla almakta olan bir hükümdar vardı. Kehf suresi 79. ayetindeki Vela'ehum arkalarında sözünü emânehum melikun önlerinde bir melik vardı şeklinde okumuştur. 13. bab. Vela hakkındaki şartların hükmünün beyanı babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Beni de bana geldi de ben sahiplerim ile her bir yıla bir uküye ödemek üzere, dokuz uküye kendi hürriyetini satın alma yarışması yaptım. Bunun için bana yardım et dedi. Ayşe eğer sahiplerin arzu ederlerse şöyle yaparım. Ben bu bedeli onlara peşin olarak sayarım. Velan da bana ait olur dedi. Bunun üzerine belir ve sahiplerine gitti. Ayşe'nin dediği teklifi onlara söyledi. Onlar evet. velavul Ayşe o ait olmasını kabul etmediler. Belire onların yanından Ayşe'ye geldi. Bu sırada Resulullah Ayşe'nin yanında oturuyordu. Belire ben sahipler senin teklifini arz ettim. Onlar da velanın kendilerine ait olması şartını dayattılar dedi. Peygamber de bunu işitti. Ayşe bunu Peygamber'e haber verdi. Bunun üzerine Peygamber Ayşe'ye sen belireyi satın al. Velayı da onlara şart kıl çünkü bela ancak hürriyet verenindir buyurdu. Ayşe bu satın almayı azap etme işlerini yaptığı sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlar içinde ayağa kalktı. Allah'a hamdetti ve layık olduğu sıfatlarla övdü. Bundan sonra şu hutbeyi yaptı. Bir takım insanların hali nedir ki onlar Allah'ın kitabında bulunmayan birçok şartları şart kılıyorlar. Allah'ın kitabında bulunmayan herhangi bir şart batıl ve hükümsüzdür. İsterse yüz kere şart edilmiş olsun. Onun hükmü yoktur. Allah'ın hükmü en haklıdır. Allah'ın şartları en sağlamdır. Vela ancak hürriyet verenindir buyurdu. 14. Bab Arazı sahibinin ekicilik anlaşmasında istediğim zaman seni çıkarırım şartını koymasın. İbn Umer radıyallahu anş şöyle demiştir: Hayber ahalisi Abdullah İbn Umer'in bir organını kırdıkları zaman bir hutbe yaparak şöyle dedi: Şüphesiz Resulullah Hayber Yahudilerini fetikten önce kendilerinin olan malları mülkleri üzerine orta muamelesi yapmış ve sizleri bu araziler üzerinde Allah'ın sizleri burada bıraktığı müddetçe bırakıyoruz buyurmuştur. Abdullah İbn Ömer Hayber'deki malını malına çıkıp gitmişti. Geceleyin kendisine zulmedildi de iki eli veya iki ayağı borkuldu. Bizim o Hayber arazisinde Yahudilerden başka düşmanımız yoktur. Onlar bizim düşmanımızdır. Biz bu suçla onları itham ediyoruz ve ben onları haybeden sürüp çıkarmayı düşündüm dedim. Umar onları çıkartmaya karar verince kendisine Yahudi başkanlarından Ebu Hukayk oğullarından biri geldi de ey müminlerin emiri Muhammed bizleri burada bırakmış mallar üzerinde bizimle ortaklık anlaşması yapmış ve bizleri vatanımızda bırakmayı şart kılmış iken sen bizleri çıkarıyor musun dedi. Umar de sen benim Resulullah'ın sana söylediği şüksüzü unuttuğumu mu sandın? Hayber'den çıkardığın zaman uzun bacaklı yürüyüşe sabırlı dişi denen seni geceden geceye akıtıp götürürken senin halin nice olur buyurmuştu. Yani Umer'e bu söz Ebu Kasım'dan bir şakacık idi dedi. Ömer yalan söyledin ey Allah ey Allah'ın düşmanın dedi ve onları Hayber'den sürüp çıkarttı ve onları mahsulden olan haklarından kıymetini, kıymetini mal olarak, deve olarak deve semeri, ipli ve daha başka şeylerden metalar olarak kendilerine verdi. Bu hadisi Hammad İbni Seleme Ubeydullah'dan sanıyorum ki o Nafi'den, o da İbni olmadan, o da Ömer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den cevahit etti Bu hadisi Hammad kısalttı. 15. Bab cihatta harp ehliyle yapılacak barış anlaşmalarında ileri sürülecek şartlar ve bu şartların yazılmasının beyanı babı. <Gülüyor> <Gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye zamanında Medine'den yola çıktı. Yolun bir kısmına vardıklarında Peygamber sahabelerine Halid İbni Velid bir takım Kureyş ile öncü ve gözcü olarak Ganim mevkiindedir. Şimdi siz yolun sağ tarafını tutunuz buyurdu. Vallahi Halid peygamber ile beraberindekilerin hareketini hissedemedi. Nihayet Halid peygamber ordusunun kaldırdığı karatozu gördü ve hayvanını ayağı üzerine vurup koşturarak peygamberin geldiğini Kureyş'e bildirmek üzere suratle gitti. Peygamber de sahabeleriyle yürüdü. Nihayet yeemevkie gelmişlerdi ki orada Kureyş Karagahı üzerine inirdi Peygamberin binek devesi burada çöktü İnsanlar kalk yürü kalk yürü diye azarlama yaptılar fakat deve çekmekte de ısrar etti bu sefer insanlar kavsa çöküp kaldı kavsa çöküp kaldı dediler bunun üzerine peygamber kavsa çöküp kalmaz onun çökme uyu da yoktur fakat vaktiyle fili Mekke'ye girmekten men eden Allah şimdi Kavsa'yı men etti buyurdu. Bundan sonra Resulullah hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kureyş Allah'ın harem içerisinde muhterem kıldığı şeyleri tazim kastederek benden ne kadar müşkül istemekte bulunursa ben onu muhakkak onlara vereceğim buyurdu. Sonra kasvayı sürdü. Hayvan hemen sıçrayıp kalktı. Ravi dedi ki bu defa Resulullah Kureyş tarafından sattı da nihayet suyu az olan Semet kuyusu yolu üzerindeki kuzey Hudeybiye mevkiinin en sonuna indi. Bu az suyu insanlar birer parça alıyor ve insanların orada eğlenip ikamet etmeleri için su bırakmıyor da kuyunun suyunu kamilen çekiyorlardı. Şimdi Rasulullah'a susuzluktan şikayet edildi. Bunun üzerine Rasulullah ok mahfazasından bir ok çıkarttı. Sonra onlara bu oku semet kuyusuna koymalarını emretti. Vallahi o anda kuyunun suyu coşmaya başladı. Suyun bu fışkılması Rasulullah'ın sahabeleri oradan dönünceye kadar onları suya kandırmak için devam etti. Rasulullah ile sahabeleri bu haldeyken bu değil, i̇bn ve K. el-Huza'yı kendi kabilesi olan Huza'dan birkaç kişi çıka geldi. Mekke havalesindeki Tihame kabileleri arasında Huza'lılar öteden beri Resulullah'ın sırdaşıydılar. Müslüman olsun, müşrik bulunsun, bütün Huza'lılar Mekke'de olup biten her şeyi Resulullah'tan saklamazlar. Gizlice bildirirlerdi. i̇bn İshak, değil. gelince peygambere haberiniz olsun Kureyş'in Kâb İbn-i ile Amir İbn-i Luhay kabileleri Hüdeybi'ye sularının en zengin kaynaklarına kondular. Sütlü ve yavrulu develeri, kadınları ve çocukları da yanlarında bulunuyor. Şimdi ben onları bu halde bıraktım geliyorum. Bunlar muhakkak size karşı harb edecekler dedi. Resulullah şöyle duyurdu. Fakat biz hiç kimseyle harp etmek için gelmedik. Biz yalnız umre yapmak niyetiyle geldik. Bununla beraber harp Kureyş'in maddi manevi kuvvetlerini zayıflatmış ve onları zarara uğratmıştır. Eğer Kureyş arzu ederse ben onlarla aramızda barış için bir müddet tayin ederim. Onlar da benimle diğer müşriklerin arasını serbest bıraksınlar. Eğer ben Araplara galip olursam, Kureyş de insanların girdiği bu itaat yoluna girmek isterlerse kendi arzularıyla girebilirler. Şayet ben müşriklerin sandıkları gibi Araplara galip gelemezsem bu ihtimale göre de müşrikler de harp etmek zahmetinden kurtulup rahat eylerler. Eğer Mekkeliler böyle bir mütarekeyi kabul etmez. Ve diğer Araplarla beni kendi halimizde bırakmayıp müdahale etmek isterlerse hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki şu müdafaa ettiğim Müslümanlık uğrunda başım vücudumdan ayrılıncaya kadar Mekkelilere karşı cihat edeceğim. Ve bu muhakkaktır. Şu kesindir ki o zaman Allah Kur'an'daki Nusrat vaadini yerine getirecektir. Bu üzerine bu değil Rasullaha. Şimdi ben senin bu söylediklerini muhakkak Kureyş'e tebliğ edeceğim dedi. Ve Rabi'nin beyanına göre gidip Kureyş karargahına vardı ve bir söz söylerken vardı ve şimdi ben yanımızda şu adamın yanına geliyorum. Ona şöyle bir söz söylerken işittik. Eğer sizler benim o sözleri sizlere arz etmemi isterseniz arz ederiz, arz ederiz dedi. Kureyş'in beyinsizleri, senin bize ondan bir şey haber verme, vermene ihtiyacımız yoktur diye karşıladılar. Fakat işlerinde reis sahibi olan birisi, hadi ondan söylenen, söylerken işittiğin sözü getir dedi. Bu değil, ben ondan şöyle şöyle sözler söylerken işittim diyerek peygamberin söylediği sözleri birer birer anlattı. Bunun üzerine Urve İbni Mesud'un ayağa ayağa kalktı. Bunun üzerine Urve İbni Mesud ayağa kalktı ve Kureyş'e şunları söyledi. Ey kavmim! Siz benim babam yerinde değil misiniz diye sordu. Kureyşler evet diye zorladılar. Bunun üzerine Urve İbni Mesud Bey sizin oğlunuzun mesabesinde değil miyim dedi. Onlar evet diye tasdik ettiler. Sonra Urve sizleri beni bir kabahat ile imtihan ediyorsunuz diye sordu. Onlar buna da hayır diye cevap verdiler. Bu defa Urve İbni Mesut Ukas halkını bize toptan yardıma çağırdığımı ve onların bu yardımdan çekinmeleri üzerine kendim, ve çocuklarımla ve bana itaat eden tabirlerimle size yardıma koştuğumu pekala bilirsiniz değil mi? dedi. Onlar hep birazdan evet biliriz diye tasdik ettiler. Bu teminatları aldıktan sonra uyurlar. bu adam size hayır iyilik yolu gösteriyor. O yolu kabul ediniz ve Beni bırakınız ona gideyim dedi. Mekkeliler haydi git diye izin verdiler. Urve İbni Mesud peygambere geldi ve onunla onları konuştu. Peygamber de Urve'ye da ile söyledikleri sözlere benzer surette fikirler beyan etti. Bu arada peygamber bir mütarike kabul etmezlerse Kureyş ile ölünceye kadar harp edeceğimi buyurunca Urva İbni Mesut Muhammed, Sen kavminin kökünü kazadığını farz edersek ne düşünürsün bana söyle. Senden evvel Arap'tan kendi kavmini toptan helak eden bir kimse işittin mi? Ya mesele diğer şekilde meydana gelirse Kureyş'in size ne kötü muamele edecekleri size gizli değildir. Vallahi ben aranızda ileri gelenlerden bazı kimseler görüyorum. Bu muhakkak olmakla beraber yine ben bir takım kabilelerden toplanmış karşı kimseler de görüyorum ki bunlar harp sırasında kaçıp seni yalnız bırakabilecek kabiliyettedirler. Ebu Bekir Urbe'nin peygamberin sahabelerini Harpten kaçmakla itam etmesine dayanamadı da Urve'ye hadi sen laf felcini yala. Biz mi harpten kaçıp Resulullah'ı rahatsız bırakacağız. Haşa diye sorup reddetti. Urve bu kimdir diye sordu. Sahabeler Ebu Bekir'dir dediler. Urve dikkat et. Ebu Bekir nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer üzerinde henüz ödeyemediğin bir iyiliğin olmasaydı elbette ben de sana cevap verirdim. Rabi dedi ki Urve peygambere söz söylemeye devam etti ve konuşma sırasında Arap adeti üzere her söz söyledikçe eliyle peygamberin sakalını tutuyordu. Halbuki bu sırada Muğre bin Şube ki Urve'nin kardeşinin oğludur. Başında miğfer ve yalın kılıç bir halde Peygamber'in başı üzerinde duruyordu, onu koruyordu ve Urve her zaman Peygamber'in sakalını eliyle uzanıp okşamaya girişince derhal Mugre kılıcının kının ucuyla Urve'nin eline vuruyor ve Urve'ye Resulullah'ın sakalından elini çekiyordu diyordu. bu hareketi üzerine Urve başını kaldırdı da bu da kimdir diye sordu. Sahabeler Mugre bin Şube'dir dediler. Bunun üzerine Urbe ey gaddar ben hala senin cahiliyetteki kadır ve hiyanetini ödemeye çalışmakla meşgul değil miyim? Dedi. Bugün cahiliyete malik, cahiliyette malik oğullarından bazı kimselerle yol arkadaşları yapmış ve yolda bunları öldürüp mallarını almış. Sonra da Medine'ye getirip Müslüman olmuştu. Medine'ye gelip Müslüman olmuştu. Peygamber, bunları peygambere arz ettiğinde peygamber İslam ormana gelince bunu kabul ediyorum. Mallara gelince bunlar kadirdir. Ben bunları hiçbir şeyi ve de alıcı değilim buyurdu. Sonra Urve peygamberin sahabelerini iki gözü ile iyice tetkike başladı ve arkadaşlarına bu ne tazimdir? Vallahi Resulullah ağzından bir şey atarsa bu muhakkak sahabelerden bir adamın avucuna düşüyor ve o adam bunu yüzüne, bedenine sürüp ovalıyor. Onlara bir şey emredilince sahabeleri derhal emrin yerine getirmek getirmeye koşuyorlar. Ates aldığı zaman da ates suyunun artanla almak için birbirlerini öldürmeye yaklaşıyorlar. Peygamber söz söylediği zaman huzurundaki bütün sahabeler seslerini alçaltıyorlar. Yani ona alçak sesle cevap veriyorlar. Ona tazim için yüzüne dikkatle bakamıyorlar dedi. Mütakiben Urve, Kureyş'in yanına geldi ve gördüklerini şöyle bildirdi. Ey kavramım, vallahi ben vaktiyle birçok meliklerin huzuruna sefir olarak çıktım. Rum meliki Kayser'in, Fatma meliki Kisra'nın, Habeş meliki Necaşi'nin divanlarında elçilik getirdim. Vallahi bunlardan hiçbir melikin adamlarını Muhammed'in sahabelerinin Muhammed'i tazım ettikleri derecede hükümdarlarını asla tazim eder görmedim. Muhammed'in sahabeleri onun tüklüğünü bile teberrik ediyorlar. O bir şey emredince onun sahabeleri derhal emrini yerine getirmeye koşuyorlar. O abdest aldığı zaman da abdest suyunun fazlasını Birbirlerinin üzerine yığılarak paylaşıyorlar. O söz söylediği zaman sahabilere hafif bir sesle onu taksit edip cevap veriyorlar. Muhammed sahabileri, Muhammed'in sahabileri onu tazim için onun yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu arzetti. Bunu kabul edin. Bunun üzerine Kinane oğullarından birisi Kureyş'e hitaben, ''Beni bırakınız bir kere Muhammed'in yanına ben gideyim.'' dedi. Onlar da ''Peki git.'' dediler. Çinanlı Zat Peygamber'in sahabelerine doğru giderken Resulullah ''Bu gelen falan kimsedir. O öyle bir kabul edendir ki onlar haç ve kurban, umre kurbanlarını tazim ederler. Yerdanlıklar kurban develerini bu zatın gözü önünde salıverin.'' buyurdu ya kurban develerini bu zatın gözü önünde salıverin buyurdu. Sahabeler bütün kurbanlık develeri onun geleceği yolun üzerine salıverdiler. Sahabeler yüksek sesle lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Çinani'yi karşıladılar. Çinani zat kurban develerini sahabelerin telbiye ile karşılamalarını görünce hayret ederek subhanallah bu zatların beyti ziyaretten men edilmeleri bunlara yakışmayan bir harekettir, dedi. Kureyş'in yanına döndüğünde de, bunlar Umre için, kizicipleri kurban develerini, kiladelenmiş, alametlendirilmiş bir halde gördüm. Ben bunların beyti ziyaretten men edilmelerine uygun görmem, dedi. Sonra Kureyşler arasında, Mıkrez İbni Hafs denilen birisi kalktığında, ''Bana müsaade edin, Muhammed'e bir de ben gideyim.'' dedi. Onlar da ''Hadi git.'' dediler. Mikrez sahabilere doğru gelirken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> ''Şu gelen mikrezdir, Katlar bir kimsedir.'' buyurdu. Mikrez peygamberle konuşmaya başladı. Peygamber ona söz söyleyeceği sırada Suheyl İbn-i Amrçık'a geldi. Rabbin Mamur dedi ki, bana Eyüp Es-Sahdiyan'ın i̇bn Abbas'ın azaltması iklimeden haber verdi ki, Suheyl i̇bn Amr gelince Peygamber bu isim ile tevhür ederek sahabilere artık işiniz size bir derece yediler, kolaylaştı buyurdu. <gülüyor> Mamur i̇bn Raşid dedi ki, Ecz-Zuhri kendi hadisinde şöyle dedi, Suheyl i̇bn Amr gelince Peygamber'e hadi yazı malzemesi getirip bizimle sizin aranızda bir barış mektubu yaz dedi. Bunun üzerine peygamber yazı yazacak olan katibi Ali ibn Ebi Talib çağırdı ve Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Suhil cahiliyet koruyuculuğu sevki ile peygambere Rahman ismine gelince vallahi ben onun mahiyetini bilmiyorum. Fakat vaktiyle senin de yazdırdığın gibi Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah senin isminle yazmaya başlarım diye yaz dedi. Müslümanlar hep bir razı vallahi biz onu yazmayız. Ancak Bismillahirrahmanirrahim yazılmasını isteriz dediler. Peygamber Ali'ye hitaben, haydi yaz buyurdu. Sonra da bu Muhammed Resulullah'ın üzerinde barış anlaşması yaptığı Kümler kitabıdır diye yazmasını emretti. Bu sefer Suheyl buna karşı koyarak vallahi biz senin Allah Resulü olduğunu biliyor ve taktik ediyor olsaydık biz seni beytten ben, men etmez. Sana karşı harbe de girişmezdik. Fakat sen Muhammed İbni Abdullah yaz dedi. Bu teklif üzerine Peygamber vallahi siz yalanlasanız da ben şüphesiz Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Ali İbni Ebi Talibe hadi Resulullah lafzını sildi Muhammed İbni Abdullah yaz diye emretti. Ali İbni Allah'ı ben söyledi Resulullah. Uğlanı ve katiyetle silmem dedi. Bunun üzerine Peygamber kitabı eline alıp o tabiri sildi ve Muhammed İbni Abdullah yazdırdı. Ez Zuhri şöyle demiştir. Peygamber gelerek Besmele'nin gerek barış mektubunun uğlanının yazılması suretiyle hakkında Suheyl İbni Amr'ın teklifine uyması, Peygamber'in evvelce Kureyş Allah'ın harım içinde muhterem kıldığı şeyleri tazim has ederek, benden ne kadar müşkil isterse istekte bulunursa bulunsun, ben onu muhakkak onlara vereceğim suretinde verdiği kararın bir tecellisidir. Barış yazısının başlığı Ya Allah! Senin isminle başlarım. Bu Muhammed İbni Abdullah'ın üzerinde barış anlaşması yaptığı hükümler kitabıdır suretinde. Kararlaştırılıp böylece yazıldıktan sonra peygamber anlaşma şartlarını teklif ederek Suheyl İbni Amr'a siz bizimle beyti arasını serbest bırakacaksınız. Biz de beyti tavaf edeceğiz buyurdu. Suheyl bu teklife itiraz edip vallahi Sizinle beyt arasını boş bırakmayı Çünkü Arap milleti Cebren ve Kahren istila olunduk diye hakkımızda dedikodu eder. Şu kadar ki bu boşaltma işi gelecek seneden itibaren başlasın dedi. Ve bu suret kabul olundu da Ali bunu yazdı. Şimdi Suheyil i̇bn Amr şu maddeyi teklif etti. <gülüyor> ''Sana bizden bir erkek gelirse, o gelen kimse senin dininde bile olsa onu bize geri vereceksin.'' dedi. Bu teklife Müslümanlar hayret ederek ''Sübhanallah, İslam camiasına sığınan bir Müslüman müşriklere nasıl geri verilir?'' dediler. Onlar bu haldeyken Suheyl İbn Amr'ın oğlu Ebu Cender ayakları bukalı olarak sekiz seke çıka geldi. Ebu Cender Müslüman olmuş, bu yüzden Mekke'de hapsolmuştu. Mekke'nin aşağısındaki hapsedildiği yerden kaçmış ve nihayet kendisini Müslümanlar arasına atmıştı. Bunun üzerine Suhey, işte ya Muhammed sana karşı imza edeceğim anlaşmanın birinci maddesi uyarınca bunu bana geri vermelisin. Dedi Peygamber. Biz barış yazısını henüz yazıp bitirmedik, imza etmedik buyurdu Suheil, O takdirde vallahi ben seninle hiçbir madde üzerinde barış anlaşması yapmam dedi. Peygamber, Hadi şu Ebu Cendel'i bana bağışla da imza et buyurdu Suheil, Ben onu sana bağışlamayı asla cahil görmem diye reddetti. Peygamber, Hayır bu iş benim hatırım için yap buyurdu. Süreyi ısrar edip asla yapmam dedi. Mikraz İbni Hafs da temsilci olduğu için Peygamber'e hitaben bunu sana caiz kıldık dedi. Fakat imzayı yetkili olan Süreyi kabul etmedi. Şimdi Ebu Cender babasının inadından üzülerek ey Müslümanlar cemaati Müslüman olarak geldiğim halde şimdi beni bu müşriye geri mi veriyorsunuz? benim şu kötü hal, karşılaştığım şu kötü hali görmüyor musunuz diye haykırdı. Hakikaten zavallı Ebu Cender Allah yolunda Kureyş'in şiddetli işgindesine azap olunmuştu. İbni İshak burada ziyadeyi rivayet etti. Resulullah ya Ebu Cender sabret, Allah'tan ümitli ol. Biz Müslümanlar mağdur ve mağlup olmayız. Yüce Allah yakında sana kurtuluş yolu bağışlayacaktır buyurdu. Bu müşkül vaziyeti üzülen Umar İbni Hattab şöyle demiştir: Bunun üzerine Peygamber'e vardım ve sen Allah'ın pe hak Peygamberi değil misin? dedim. Peygamber: Evet, Allah'ın hak Peygamberiyim buyurdu. Ben biz Müslümanlar hak Müslüman düşmanlarımız ise bahtir üzere bulunmuyorlar mı? dedim. Peygamber: Evet, öyledir buyurdu. Ben o halde dinimiz hakkında bu aşağılık halin için kabul ediyoruz dedim. Peygamber Muhakkak surette ben Allah'ın resulüyüm. Ben bu anlaşmayı kabul etmekle Allah'a isyan etmiş değilim. Allah benim yardımcımdır buyurdu. Ben yine vaktiyle siz bize yakında Kabe'ye varıp tavaf edeceğiz diye haber ver. Vermez miydin dedim Resulullah. Ben sana vakti Vakit tayin ederek bu sene varıp tavaf edeceğiz diye haber verdin mi buyurdu. Ben de hayır dedim. Muhakkak ki sen yakın zamanda beyte varıp onu tavaf edeceksin buyurdu. Umer İbn-i Hattab dedi ki buna mütakip Ebu Bekir'e vardım. Ya Ebu Bekir bu adam Allah'ın hak peygamberi değil midir dedim. Ebu Bekir evet hak peygamberidir dedi. Ben biz Müslümanlar hak üzere düşmanımız Batı üzere bulunmuyor mu dedim. O da evet öylece diye cevap verdi. Ben tekrar öyleyse için dinimize küçüklük veriyoruz dedim. Ebu Bekir, hey adam, Muhammed muhakkak ki Allah'ın Resuludur. O Rabbine asi değildir. Allah onun yardımcısıdır. Sen onun emrine sarıl. Vallahi Muhammed hak üzeredir dedi. Ben tekrar o bize Medine'de beyti varacağız, tavaf tav edeceğiz demedi mi diye sordum. O, evet öyle de, fakat bu sene varıp tavaf edersin diye mi haber verdi dedi. Ben de hayır dedim. Ebu Bekir dur bakalım sen muhakkak yakın bir zamanda beyti varıp onu tavaf edeceksin dedi. Ezihri dedi ki Ömer bu itirazlardan dolayı kefaret olarak Sonra birçok işler yapmışımdır dedi. Rabi dedi ki Resulullah barış anlaşmasının yazın ve imzasını bitirip ayrıldığı zaman sahabilere haydi artık kalkın. Kurbanlarınızı kesip başlarınızı tıraş edin buyurdu. Rabi dedi ki vallahi sahabilerden hiçbir kişi olsun kalkmadı. Hatta Resulullah bu emri üç kere söyledi. Sahabilerden hiçbirisi Kalkmayınca Resulullah zevcelerinden Ümmü Seleme'nin yanına girdi ve sahabelerden gördüğü bu kayıtsızlığı söyledi. Ümmü Seleme, ey Allah'ın peygamberi sen bu emri yerine getirmek istiyor musun? O halde şimdi dışarıya çık. Ta kurbanlık develerini kesinceye ve berberini çağırıp o seni tıraş edinceye kadar sahabelerinden hiçbirisine bir kelime bile söyleme dedi. Bu üzerine peygamber Umre Selemen'in yanından çıktı ve sahabelerinden hiçbirisiyle konuşmayarak Umre ibadetini yerine getirdi. Kurbanlık develerini kesti ve berberi huzalı Hiraş İbni ubeyyi çağırdı tıraş oldu. Sahabeler peygamberi bu halde görünce onlar da hemen kalkarak kurbanlarını kestiler. Birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Hatta icabet çabukluğunun meydana getirdiği sıkışıklıktan birbirlerini öldüre yazdılar. Resulullah tıraş olduktan sonra huzuruna bir takım mümin kadınlar geldi. Bu hususta, yani kadınlar hususunda yapılacak işleri öğrenmek için de yüce Allah şu ayetleri indirdi. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacirler olarak sizlere geldikleri zaman onlara imtihan edin. Allah onların imtihanlarını daha iyi bilendir ya. Fakat siz de mümin kadınlar oldukları bilgisiniz. Olduklarına bilgi edinirseniz onları kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Sarf ettikleri mehri onlara gelirler. Sizin onları nikaha almanıza mehirlerinizi verdiğiniz takdir üzerinize bir günah yoktur. Kafir kadınların ismetlerini de nikahınızda tutmayın. Mümtehine suresi 10. ayet. Bu ayetin inmesi üzerine Ömer müşrik halde bulunan iki karısını boşadı. Bunlardan birisini Kurabeyi Muaviye İbni Ebi Sufyan diğerini de Safvan ibni Umeyye Zevceli'ye aldı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem medeniye döndü. Akabinde Kureyş'in Yeminli dostu Ebu Basir Utbe Es-Sakafi Müslüman olarak geldi ve bunu istemek üzere Kureyş iki kişi gönderdi. Bunlar peygambere bize karşı imza, imza ettiğin ahli hatırlatırız dediler. Peygamber bu ahide gereğince Ebu Basir'i bu iki kişiye geri verdi. Bunlar Ebu Basir ile yola çıktılar. Nihayet Zuluf Refi'ye erişince dağcıklarındaki hurmadan bir miktar yemek için oraya indiler. Ebu Basir bu iki kişiden birisine neyse ya falan vallahi ben senin şu kılıcın emin ol çok güzel görüyorum dedi. Kılıcın sahibi olan o birisi de kılıcı kılından çekip evet vallahi bu çok iyidir. Onu ben birçok kere tecrübe ettim dedi. Ebu Basir de müsaade et bakayım dedi. Ve fırsat bulup elinden aldı. Hemen neyse vurdu. Hüneyse nihayet öldü. Öbür arkadaşı bir rivayette Hüneyse'nin kölesi Kevser kaçarak ta Medine'ye vardı. Medine'de koşarak girdi. Resulullah onun telaşla koşup girdiğini görünce de muhakkak ki bu adamda bir korku görüp geçirmiştir buyurdu. Kevser Peygamber'e yaklaşınca ona vallahi sahibim öldürüldü. Ben etmeseniz muhakkak ben de öldürüleceğim. Bu sırada Ebu Basri de geldi ve ey Allah'ın peygamberi vallahi Allah sana ahdini ifa ettirdi. Beni müşriklere geri verdim fakat Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine Peygamber sahabelere hitaben anası helak olursa Ebu Bakir. Anası helak olası Ebu Basir. Basir'e hayret olunur. Bu adam harp gelberisidir. Eğer bunun fikrine yardım eden bulunursa o fırın karıştırır gibi harbi ateşleyecek sunu bozacak buyurdu. Ebu Basir peygamberin bu sözlerini işitince kendisini müşriklere hemen geri verileceğini anladı. Peygamber'in yanından çıktı ve deniz sahiline kadar kaçtı. İis merkiyine yerleşti. Rabi dedi ki Suheyl'in oğlu Ebu Cendel de 70 süvari Müslüman ile birlikte müşrikler arasından kaçarak Ebu Basir'e katıldı. Şimdi artık Müslüman olan herkes Kureyş arasından ayrılarak Ebu Basir'e katılmaya başladı. Nihayet Ebu Basir Başından mühim bir kuvvet topladı. Vallahi bunlar Kureyş'in Şam'a ticaret kafirlerinin gittiğini duyar duymaz hemen onları çevirirlerdi. Kendilerini öldürüp mallarını alırlardı. Kureyş kendisini korkutan bu vaziyet üzere peygamberi e Ebu Sufyan'ın hususi yetkiyle gönderdi. Şimdi Kureyş peygamberden Allah rızası için ve aradaki yakınlığa hürmeten Ebu Basir cemaatinin baskın ve yağmalarının men edilmesini ricaya başlamıştı. Artık bundan böyle Mekke'den Medine'ye kim giderse emindir, geri getirilmeyecektir diye haber gönderdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir cemaatine mektup gönderdi ve Medine'ye gelmelerini bildirdi. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayetleri indirmiştir. O sizi Mekke'nin karnından onlara karşı muzaffer sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendi. Allah ne yaparsa hakkıyla görüntüdür. Onlar küfreden, sizi meşgidi haramda alıkoymuş, alıkonulmuş, hediyelerin mahaline ulaşmasını men edenlerdir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 bu azaba uğramıştık bile. O küfrederler kalplerine, o taasubu, o cahillik taasubunu yerleştirdikleri sırada idi ki, Allah Resulü ve müminler üzerine manevi kuvvetini indirdi ve onları takva sözü üzerinde durdurdu. Onlar da buna layık, buna ehil idiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Elf 8 suresi 24-26. ayetler. Müşriklerin hamiyetleri Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu inkar etmemeleri, Bismillahirrahmanirrahim'i tekrar ikrar, ikrar etmeleri, Müslümanlarla veyet arasında engel olmalarıdır. Ebu Abdullah el-Buhari'yi, Marlatun uyuz illeti demek olan el urun teze yul ayrıp demektir, humaytul kalmak demek demek onları koruma olarak men ettim demektir ve ahmaytul hima onu içine girilmez bir koruluk yaptım demektir kendisini iyice kızdırdığı zaman Ahmeytül Hadide, Ahmetül Racive derim. Ve Mukayl İbn-i Zuhri'den şöyle dedi, Urve şöyle demiştir, bana Ayşe radiyallahu anh haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan higret edip gelenleri yemin vererek ve delillere, emarelere bakarak imtihan etti. Ev dedi ki bize şu haber ulaştı. Yüce Allah müşriklerin mümin olup izlet etmiş bulunan kadınların yaptıkları mehir harcamalarını onlara geri vermeleri Mümtehine suresi 10. ayetin indirdiği ve yine bu ayette kafir kadınların nikahlarını da tutmamalarını Müslümanlar üzerine hükmedince Ömer henüz müşrik halde bulunan iki karısını birden boşamıştır. Bunlardan birisi Kureybe yahut da Karibe bintu Ebi Umeyye diğeri de Ummu Kursun e, İbnetul Cervel Elhuzai'dir ki bu kadın Abdullah İbni Ömer'in anasıdır. Bu boşama akabinde Kuleybe'yi Boğaziye İbni Ebu Sufyan zevceliğe almış diye kadın Ummu Kursun'u da Ebu Cehim zevceliğe almıştır ki o sırada Muaviye ve Ebu Cehim müşrik haldeydiler. Kafirler sarf ettiğinizi İsteyin kafirler de sahfettiklerini istesinler. Bunun 10. ayeti gereğince Müslümanların zevcelerini yaptıkları harcamalar ödemeyi ikrar kabul etmekten çekindikleri zaman Yüce Allah eğer zevcelerinizden bir şey sizden kafir, kafirlere kaçar da siz muharebede ganimete kavuşursanız zevcelere gitmiş olan Müslümanlar harcadıkları mehil kadar. Müslümanlara harcadıkları Nehir kadar verin. Hünçeyn'e 11. ayeti indirdi. Bu ayetteki el-Akbu, Müslümanların karısı Müslümana hicret etmiş olan kafir ve ödeyecekleri masraftır. İşte Allah, Müslümanların karısı dinden çıkarak kafire gitmiş olan kimselere de, kafirlerin Müslümanlara hicret etmiş olan kadınlarına vermiş oldukları mehirin benzerinin verilmesini emretti fakat biz iman etmesinden sonra dinden dönmüş hiçbir muhacir kadın bilmiyoruz. Ez-Zuhri şöyle dedi. Yine bize ulaştı ki Ebu Basir İbn Es-Es'se es es es kafi peygamberin huzuruna bu barış müddeti için bir mümin muhacir olarak gelmiştir. Bunun üzerine El-Ahmes İbn Şerik peygambere bir Mektup yazıp Ebu Basir'in barış maddesi geleyince kendilerine geri göndermelerini istiyordu. Bu iş için de iki adam gönderilerek gönderdiler diyerek yukarıda geçen hadisi zikretti. 16. Cevap Özünç vermek hususundaki şartlar babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle zikretmiştir. Bir kimse İsrailoğullarının bazısından ödünç olarak kendisine bin dinar vermesini istedi. O da bu parayı belli bir müddet sonunda ödemesi şartıyla ona verdi. Borç alınan bu parayı bir odun içine koyup denize atması suretiyle ödemesi hadisi Abdullah İbni Ömer, Ata İbni Ebi Revah, ödünç vermede boş veren kimse belli bir müddet tayin ettiği zaman o müddet tayiniyle ödünç vermek caiz olur demişlerdir. 17. Bab, Hürriyet'in satın alma yalışmasına bağlanan kimsenin ile Allah'ın kitabına aykırı nevinden helal olmayan şartların hükmü babı. Can bir İbni Abdullah Hürriyet'in satın almaya bağlanan Hakkında bu hürriyeti satın alma mukabelesine bağlanan ile bunların efendileri arasındaki şartlar muteberdir demiştir. İbn-i yahut Ümer radıyallahu anh Allah'ın kitabına muhalif olan her şart yüz kere şart kalınsa da batıldır. Hiçbir hüküm ifade etmez demiştir. Ebu Abdullah Buhari bu söz her ikisinden hem Ömer'den hem de İbn-i olmak üzere söyleniyor dedi. Ayşe radıyallahu anh, Belire'nin kendisine geldiği ve kendisinden hürriyetini satın alma alışması hususunda yardım istediğini zikretti. Ayşe, Belire'ye eğer istersen ben senin sahiplerine bu bedeli vereyim ve senin üzerindeki vela benim olur dedi. Ayşe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu kendisine hatırlattım peygamber bana belirley satın al ona hürriyet ver şüphesiz velâ hakkı hürriyet verene aittir buyurdu bundan dolayı bundan sonra Rasulullah imber üzerinde ayakta durdu ve şunları söyledi: Bir takım insanlara ne oluyor ki onlar Allah'ın kitabında olmayan birçok şartları şart boşuyorlar? Her kim Allah'ın kitabında bulunmayan ve ona aykırı olan bir şartı şart koşarsa isterse böyle yüz şart kılmış olsa da o şartın kendi beyine hiçbir faydası yoktur. 18. Bab Şart kılmak ve borç ikranında istisna yapmak nevinden çayiç olanları beyan ile insanların kendi aralarında örf edinip, edinip tanıya geldikleri şartların beyanı babı. Bir kimse falanın benim üzerime bir yahut iki müstesna yüz alacağı var dediği zaman bu sahih olur. İbn-i İbn-i Silin'den şöyle dedi. O bir adam hayvan kiraya verince binek devenin avluna girdir. Ben şu ve şu günler seninle beraber ona bineyim dese de şu şu günler seninle yolculuk Etmezsem sana yüz dirhem var dese, o gün çıkmasa. Kadı Şuray, kim nefsine kendiliğinden hiçbir zorlama olmadan bir şey şart kılarsa, o şart ona lazım olur demiştir. Eyüp Es-Sahdiyan'ı da İbn-i Sirin'den şöyle de dedi ki, i̇bn Sirin, bir adam başka birine buğday satsa ve müşteri satıcıya eğer sana Akşam günü gelmezsem seninle aramızda satış yoktur derse de gelmezse Kadın Şuray muhakeme sırasında müşteriye sen vaadinden döndün dedi ve onun aleyhine satış kaldırmakla hükmetti. Bize Ebu Zimet el-Araç, ona da Ebu Hureyre radiyallahu anh tahtis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yüzden eksik olarak 99 ismi vardır. Bu isimleri kim tamamen sayarsa cennete girer buyurmuştur. 19. bab. Vakıftaki şartların hükmünün beyanı babı. Bize İbnü'l-Âlî Abdullah el-Basrî tahtis edip şöyle dedi. Bana Nafi İbn Ömer'den haber verdi ki: Ömer İbn Hattab radıyallahu anh Hayber'de semt kıymetli bir araziye sahip olmuşsa ve peygamberi gelip bu araziyi nasıl kullanacağım hususunda istişare ederek ya Resulallah. Hayberde de böyle bir araziye sahip oldum ki benim yanında asla ondan daha güzel bir sahip olmamışımdır. Şimdi bana bu mal hakkında ne emredersin dedi Resulallah. istersen onun kökünün aslını hapsedersin ve Oradan gelecek mahsulü de sadaka yaparsan buyurdu. Davi dedi ki, Ömer de bu araziyi o surette vahfetti Ömer. Artık o satılmaz, hibe edilmez, miras yapılmaz dedi. Ömer bu malın geri gelirini de fakirlere yanında köle ve esirleri hürriyete kavuşturma yolunda ve Allah yolunda mücadele edenlere yolculara, zayıflara sadaka yaptı. Bununla beraber vakfa mütevelli tayin edilen kimsenin vakıf, köküne tecavüz etmeyerek yalnız gelirinden örfe göre yemesinde ve dostuna yedirmesinde üzerine günah yoktur. İbni Alın dedi ki, ben bu hadisi İbn-i Silin'e ettim. İbn-i Silin gayren müteessilin malen, yani mal toplayıcı olmayarak diye söyledi <Gülüyor>